1890, numaralı konu, Sa'd'ın Hazreti Ali, Talha ve Zübeyre küfreden bir kişiye beddua etmesi ve arkasından bir devenin bu kişiyi öldürmesi, evet, Saad bir gün Hazreti Ali, Talha ve Zübeyre küfreden bir adama beddua etti, aradan çok geçmeden adamın devesi ürkerek onu sırtından attı, taşların üzerine düşen adam kafası parçalanarak öldü, Saad bir gün Hazreti Ali'ye küfreden bir adama beddua etti, Sa'd oradan henüz ayrılmıştı ki kudurmuş gibi gelen bir deve onu yere devirmişti.